Tashihi itikat ve 4 mezhepten biri ile amel etmek üzere iki asıldır. Allah Teala saadatların sırlarını yüceltsin, kalplerinden feizleri bize ifade etsin. İşte görüldüğü gibi Üstad-ı Azam Tashihi itikat ve 4 mezhepten biri ile tashihi amel üzerinde Nakşibendi tarikatinin merkezlendiğini açıkta söylemektedir. Bina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 tek başına kâfidir, dediler. Bunun için, ruhsat ve bid'atlerden sakınmakla, vecibelerini kemaliyle yerine getirmek, mekruh ve haramdan sakınmak esastır. Hatta evlânın hilafı ve tenzihi mekruhlar bile, nisbet ve huzuru görmeye engeldir diye hükmettiler. Zira bu tarikat-ı âliye'nin temeli, zati mehabbet ve gayret olmakla birlikte, sofilerde,